694. Konu: Hazreti Ebu Bekir'in savaşlarda ashaba danışması. Hazreti Ebu Bekir, Ambinasa, Hazreti Peygamber savaş hususunda sahabilerle istişare etti. Sen de istişare etmeye dikkat et diye mektup yazdı.